Hadisi Şerifte de "Leysa minna men lem yerham sagiran ve yuvakkir kebiran ve ye'mur bil ma'ruf ve yenha ani'l munkeri. Küçüklerimize şefkatle merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıda bulunmayan, marufu emretmeyen ve münkerden vazgeçirmeye çalışmayan bizden değildir buyurulmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte "Leysa minna men lem yuvakkir